Bir bahçesi. Bir gün namaz kılarken talha, namazda aklına bahçesi düşüyor. Bahçeyi düşüneceğim derken kaçıncı rekatta olduğunu şaşırıyor. Gözyaşları ile namazını zor bitiriyor. Sonra Resulullah'a koşuyor. Ya Resulallah, al bu bahçeyi benden, bu Al bu bahçeyi benden! Yoksa bu bahçeyi benden!